95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Banu Akşehirlioğlu Arttekin'e teşekkür ediyoruz. Programa başlarken ben iki haftadır e, tatildeydim. E, açık Yeşil'den uzak kaldım. Bu son iki hafta içerisindeki olan bitene şöyle bir bakayım dedim programdan önce ama e, son iki hafta zaten geçen haftalardaki programlarda da e, Hani onlardan bahsedildi ama son iki haftaya bakmaya gerek kalmadan dündü değil mi? Yeni İngiltere'nin yeni başbakanı. Evet. E, yeni hani belalar teker teker gelmiyor ya. Hani e, öyle e, şey yaptım ben. Liz Truss e, Boris Johnson'dan sonra bir e, gelen gideni aratır hadisesiyle e, Birleşik Krallığın yeni başbakanı oldu. Ve tabii hemen aslında Listras'ın seçilmesinden de önce yani Tory'lerin, muhafazakarların e, lideri ve yeni başbakan seçilmesinden de önce e, Listras'ın nasıl bir iklim konusunda ve enerji konusunda nasıl bir e, insan olduğuna dair ve kimleri atayacağına dair e, sonradan çok doğru çıkan haberler e, başlamıştı zaten. Ve nihayet e, şu anda da İklim inkarcısı denebilir mi bilmiyorum ama e, yani her türlü enerji dönüşümüne karşı şüpheyle yaklaşan yeni bir İngiltere Başbakanı ile karşı karşıyayız. Ve dahası da Reis Mogun yani Jacob Rees Mogun da bakan olmasıyla iklim inkarcılığının artık had safhaya ulaştığını da sadece bunun <gülüyor> Liz Truss'ta kalmayacağını da ekleyebilirim maalesef. Evet enerji bakanı yani aslında... Business Secretary yani ne oluyor? Ticaret Bakanı. Ticaret Bakanı. Aslında Ticaret Bakanı ama Enerji Bakanlığı'nı da, evet. Enerji ve Çevre'yi de e, Minör Bakanlık olarak e, yapacakmış e, bu Rizmok, Jacob Rizmok. O, onun da şeyi hakikaten, onunki daha feci tabii ama mesela e, Listras'ın başbakanında e, örneğin e, rüzgar türbinleri için, rüzgar enerjisi için Orta Çağ'dan kalma e, dediği. E, işte yeni e, Kuzey Denizi'nde yeni gaz, 130 tane falan galiba gaz e, araması için yeni lisans vermeyi planladığı e, biliniyor. E, hatta şöyle bir şey var, güneş enerjisi e, şeylerine. Güneş panelleriyle kaplı yerlere çok kızıyormuş Listras. Bunları e, temizleyeceğim diyormuş. Çünkü ülkemizin e, gıdaya ihtiyacı var. Tarım alanlarını güneş panelleriyle kapladılar diye kızıyormuş. Bununla ilgili konuşmaları falan var. E, ve böyle bir e, insanı e, yani yeni gaz çıkarmayı en önemli enerji krizinin çözümü olarak gören bir insanı başbakan e, yaptılar. Enerji şey, Bakanı da şey demiş zaten <gülüyor> Guardian'da Fiona Harvey yazıyor. Her Kuzey Denizi'ndeki her santimetre küp şeyi yani inç küp demiş o tabii. Her damla. Her damla her gazı, gazı çıkaracağız demiş. Evet. Evet. <gülüyor> ee, yani şöyle çok daha önceki konuşmalarından yani ibret verici bir takım lafları var bu Rizmogun. Ee, demiş ki bir konuşmasında daha yeni bu. Yeni sayılır. Yani sağduyu bize şunu gösteriyor ki demiş meteoroloji ofisi bir sonraki mevsimin havasını bile hava durumunu bile tahmin edemezken önümüzdeki on yıllardaki havanın nasıl olacağını bilemez yani böyle bir şey mümkün değil demiş yani bilim seviyesi de bu yani bunu ciddi söylüyorsa ya yani iklimle hava durumu arasındaki farkı bile e, bilmeyecek ya da bilse de herhalde bilmiyormuş gibi yapacak bir kişilikle evet, karşı karşıya. IPCC de. raporunu da <gülüyor> iklim acil durumu konusundaki iklim acil durumu <gülüyor> raporunu da IPCC'nin şey demiş yani e, yüzlerce yıl ya da binlerce yıl hiçbir etkisi olmayacak bunlarla uğraşamayız demiş. Yine re bu kadar bol kömür varken ve bu kadar ucuzken Avrupa Birliği regülasyonları yüzünden bunların kapatılması ne büyük şanssızlık, ne büyük talihsizlik gibi bir laf etmiş. Bu 2013'te ettiği bir laf. Bu da John Harrison Guardian'daki yazısından. Ama özellikle bu yeni gaz çıkarma planları, fracking'i yani kaya çatlatma yoluyla gaz elde etmeyi de serbest bırakması e, bekleniyor yine Listras'ın, yeni hükümetin. Bunlar e, yani uluslararası alanda da aslında İngiltere'nin e, belli bir öncülüğü vardı bir noktaya kadar en azından kömürden çıkış konusunda ve e, işte en yüksek e, azaltım hedefine sahip ülkeydi Avrupa Birliği'nden bile daha yüksek bir hedef aslında. Ee, %78'di galiba 2035 hedefi iyi hatırlıyorum ee, %78 azaltındı böyle bir hükümetin şimdi bunu ne hale getireceğini tabi e, insan korkarak bekliyor ee, bir de e, bu Resmog falan e, iklim alarmistlerini e, şey bu artan gaz ve enerji fiyatlarından iklim alarmistlerini suçluyormuş onları sorumlu tutuyormuş ne alakası varsa yani böyle bir durumla İngiltere'de karşı karşıyayız. Bununla başlamış olalım ve ardından Pakistan'a bir geçelim diyorum. Çünkü evet. Pakistan, şimdi bizim eski şeylerde iklim felaketleri listelerinde 2010 Pakistan her zaman böyle şeydir. Büyük harflerle yazılır. 20 milyon kişi etkilendi. Ee, o zaman e, çok büyük bir felaketti falan. Şu anda e, 8 hafta oldu değil mi galiba? E, yanlış hatırlamıyorsam 8 haftadır yağıyor bu son yağmurlu Evet, hala kesilmedi galiba. <gülüyor> Ve bazı bölgelerde, şimdi çok farklı haberlerden derlemeye çalıştım. Bazı bölgelerde, e, mesela Sint bölgesinde ki bu e, Pakistan'ın 4 tane büyük bölgesi var, province dedikleri. Bu dört büyük bölgeden biri olan Sink bölgesinde şaka yapmıyorum. Ortalamanın dokuz katı, Pakistan genelinde de ortalamanın beş katı daha fazla yağmur yağmış bu ayın e, şey Ağustos ayı içerisinde e, ve e, bunu tabii şey, e, Deming Carington'ın yazısından alıyorum. Tabii bunun e, en önemli nedeni Basit bir fizik kuralı diyor. İşte ısınan hava daha fazla nem tutar ve daha fazla yağışa neden olur. E, bu verilen e, sayılar tabii e, dudak uçuklatıcı. Mesela yine Guardian'da Mustafa e, Nawaz Kokar diye bir Pakistanlı senatörün bir yazısı var. Yeni çıktı e, iki gün önce. E, bu yazının başlığı da Zengin Ülkeler Pakistan'ın bu büyük serinin sebebidir. Peki ne cevap veriyorlar? Kayıtsızlık diye yazmış. Uğurdum duymazlık. vurdum duymazlık diye Duymaz yazmış. Öyle. Diyor ki Pakistan'ın üçte biri şu anda sular altında. Ben bu arada Pakistan'ın bu idari bölümlenmesine baktım merak edip. Çünkü şöyle diyorlar yani Sint Belucistan, e, Pencap e, ve e, ne ki, Kiber Paktun Kava diye tam okuyamadım bu dört bölge etkilendi diyorlar kaç bölgesi varmış Pakistan diye baktım dört bölgesi varmış zaten yani tamamı Pakistan'ın bütün bölgeleri etkilenmiş durumda e, daha küçük yukarıda e, daha böyle Himalaya'lara yakın kısımda yüksek bölgeler var oralar bile etkilenmiş. Belucistan'ın yüzde yetmiş beşi kısmen ya da tamamen e, tahrip oldu diyor. Sin bölgesinde ki burası diyor ülkenin e, gıda ambarı yani ülkenin gıdasının yarısını sağlayan bölge. E, ta, ta şeyin, ekinin yüzde doksanı ortadan kalktı diyor. Yani bir... E, Nuh ile karşı karşıyayız aslında. Kesinlikle öyle evet yani ve şeyde yerinden yurdundan <gülüyor> olan insanların sayısı artık milyonlarla yani bir milyon çadır istendi bir bölge için sadece. Diyor Kesinlikle... ki 650 bin hamile kadın doğrudan etkilenmiş durumda evet. ee, bu şeyden bahsediyor. Sel denetleyen alanlardı ve bunlardan 73 bini bu hağ içerisinde doğum yapacak diyor. Ve hangi şartlarda doğum yapacak? Yani insani yardım ihtiyacını anlatmak için yazmış bunları. 1200'den fazla ölü var. Herkes ölü sayısına tabi şey yapıyor, odaklanıyor. 2010'daki büyükselde de 1700 ölü vardı ama. Ee, bu seneki sel 2010 senin çok üstündeymiş yani şiddet olarak ve büyüklük olarak. O zaman 20 milyon kişi etkilenmişti. Şu anda 33 milyon kişi etkilenmiş ki işte Pakistan'ın nüfusu 200 milyon civarında. Yani ülkenin %20'si neredeyse, ülke nüfusunun %20'si selden ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Ee, yani ve bunu işte bu yazıda da e, Mustafa Navas Koper'in yazısında da aslında tamamen ee, iklim değişikliğine nasıl bağlı olduğunu ve e, buna karşı mesela Pakistan'ın e, GIZ'in yani pardon GIZ, German Watch'un e, bir önemli işte, iklim değişikliğine ilgili de çalışmalar yapan kurmuş. Onun e, bir listesi vardı. Hatırlıyorum e, 2000 ile 2019 arasında en çok e, etkilenen, en kırılgan olan iklim değişikliğinden 8. ülkeydi Pakistan ve Pakistan e, yerle bir oluyor. E, ve haber oluyor mu bu? Doğru düzgün emin değilim. Yani ben evet, Türkiye'deki Güneş... gazetelerde muson yağmurları fazla yağdı falan. Gibi evet et. aynen 4. öyle. Çok önemli. Yani mesela Ağustos sonlarında 29'unda mı ne? Bir şey Greta Thunberg'de Twitter hesabından paylaşmıştı. Güney Asya Endeksi diye rakamlar veren bir yerden yani 50 milyon 50 milyon insanın yerinden olduğunu 900 bin yani 1 milyona yakın büyükbaş hayvanın ve küçükbaş öldüğünü 1 milyon evin silim gittiğini tahrip olduğunu 1 milyon ev 1 milyon ev evet resmen 1350'ymiş o zaman sayı şimdi artmıştır ölenlerin Kırktan fazla rezervuar yani barajın kırıldığını. Evet, evet onu unuttum. Bir de birçok baraj yıkıldı. 220'den evet. fazla köprü çökmüş. Ve ürünlerin, tahıl ürünlerinin yani gıda ürünlerinin %90'ını. Sen de söyledin demin bunu da vermiş. Ve ekonomiye 10 milyar dolarlık bir kayıp. Ve ülkenin de üçte birinin sular altında olduğunu söyleyeyim inanılmaz yani hakikaten 10 milyar dolar doğru bu sosyal şey, pres haberinde de vardı 10 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor işte Birleşmiş Milletler 160 milyon dolarlık bir acil fon sağlamış işte bazı ülkeler 3-5 milyon dolar hakikaten 3-5 milyon dolar yani evet, evet. Amerika öyle bir şey galiba 3 milyon 13 pardon 13, 13 milyon <gülüyor> milyon dolar vermiş falan böyle ve 10 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Öyle ki yani 147 tane kamp kurulmuş bu e, ne denir? işte etkilenenler için çadırlı kamp falan herhalde. Evet. E, 250 tane tıbbi kamp kurulmuş çadırlar bilmem neler. E, i̇nanılmaz bir felaket yaşanıyor ama tabii olay Pakistan'da geçtiği için e, bizim AFAD da bu arada e, yardım gönderiyor. Yani şeye ee, yardım gönderen ülkeler az sayıda ülke arasında Türkiye'de var. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Katar, Özbekistan, Ürdün, Türkmenistan ve bazı birkaç ülke daha diyor. Fransa'da var aralarında. Ee, ama yani genel anlamda medyanın, kamuoyunun konuyla pek bir ilgisi olduğu herhalde söylenmez. Yani ne bileyim bir büyük deprem felaketinde falan herhalde daha fazla haber olur diye tahmin ediyorum kesinlikle halbuki ülkenin üçte biri gitmiş durumda yani <gülüyor> hakikaten inanılmaz zaten şeyde çıkan gardianda çıkan bir şahmir balochun balochun bir haberi vardı dadudan röportajlar yapmış dadu M A bölgelerden önce işte hiç yağmur yağmadı aylarca ve yağmur duhasına çıktık ama yağm yağmur gelince de evler gitti Şeyler, yiyecekler de gitti. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı demiş bir, bir çiftçi. Hiçbir şeyimiz kalmadı demiş. Evet. Yani büyük bir trajedi. Ee, bir nuh tufanı yaşanıyor Pakistan'da. Ee, ve bu maalesef hala e, fragman. Yani e, henüz bir buçuk dereceye bile gelmedi küresel ısınma. Ee, 1,2 derecelerdeyiz. Ve olan bu 1,5-2 dereceye ulaştığında 2050 olmadan 2 dereceyi göreceğiz. Dünya neye benzeyecek? İnsan korkarak izliyor. Bu arada Kaliforniya'da da en büyük sıcak evet. kaldır yaşanıyor. 46 derece civarlarındaymış. Sürekli bu, bu, bir de bu 46 derecenin bir gün çıkıp inmiyor değil mi? Anladığım kadarıyla. Evet. Yani. Devam ediyor. Yangınlar da devam ediyor. <gülüyor> yani hakikaten e, tarihteki Kaliforniya e, tarihindeki en sıcak gün rekoru da kırılmış. Onda e, Scott Duncan yazıyor Meteorlog çok yakından takip ediyor. Yani 116 Fahrenheit e, 47 derece 46.7 derece ve e, şeylerde e, yani elektrik e, kesintileri falan artmaya başlamış. Özellikle işte çok fazla klima kullanılması ve diğer ihtiyaç için artması nedeniyle sık sık yani şey elektrik e, hatları, şebekeleri kaldırmamaya başlamış bu kadar büyük bir sıcağı. E, onun haberi vardı özellikle. Yani Los Angeles eriyor diye bir haber var mesela. Evet. E, bir gazetede. Hakikaten eriyormuş. Erir durumda. E, bu arada bir tane çok Güzel haber vardı. <gülüyor> onu da verip belki ufak bir ara yapabiliriz. Ee, bilmiyorum bunu gördünüz mü? Şeyde açık gazetede e, Hollanda'da Harlem kenti e, kamusal alanda et reklamını yasaklamış. Aa, evet gördük onu da söylemeyi ihmal etmişiz İyi ki söyledi. Kahane bir haber bence. yani <gülüyor> Hep böyle... E, yani hep aklımdadır bu senelerdir yani bu konuda yapılabilecek en kolay şey aslında yani e, çünkü hele sosyal medya çağında e, bir e, nasıl denir yani et gösterme et yemeği çılgınlığı falan iyice arttı ya şimdi bu yemek programlarıydı ya da işte e, sosyal medyadaki yemek takipçileri bilmem neler falan sürekli bir e, et yemeği şeyi yapılıyor halen de Efendim. Nüsr et reklamlarından geçin. Ya o, o artık <gülüyor> o artık şey yani e, o hiçbir şey haline geldi artık. Yani en ufak e, köşe başı kebapçısının bile inanılmaz reklamları var falan. Şimdi e, bu Harlem 160 bin nüfuslu Harlem kentinde e, şey şehir meclisi kent e, meclisi ne denir e, kent, kose, işte, kent kose, yani. Neyse. neyse. Yeşil oradaki Yeşil Parti'nin önerisiyle Yeşiller Yeşil Soldur oradaki ismi Zigi Klazes diye bir meclis üyesi bunu şey yapmış ve diyor ki bunun ben önerirken yani her türlü et reklamının yasaklanmasını önerirken bunun dünyada ilk olduğunu bilmiyordum diyor ve kabul edilmiş. 2024'ten itibaren olacakmış yalnız. Çünkü 2024'e kadar sözleşmeler varmış. Reklam sözleşmeleri varmış. Yani onu aşamadıkları için 2024'te başlamak üzere. Ama sadece et reklamları değil bu arada. Ee, her türlü tatil uçuşlarının fosil yakıtların ve fosil yakıtla işleyen arabaların reklamları da yasaklanmış. Yani her türlü kamusal alanda işte billboardlarda Şurada burada. Bundan sonra Harlem'de bunların reklamı yapılamayacakmış. Ve tabii çok sinirlenmiş bazı gruplar. Yani demişler ki bu işte insanların şeyi üzerine patronaj kurmaktır ya da işte evet, özgür, özgür düşünceye, özgür düşünceye. <gülüyor> evet. Özgür düşünceye aykırıdır falan filan. Yani klasik şeyler liberal ikiyüzlülükleri ee, <gülüyor> ve e, bir de bilgi var haberin sonunda onunla bitireyim Greenpeace'in araştırmasına göre Avrupa Birliği'nin net sıfır hedefine ulaşabilmesi için kişi başı et tüketiminin 24 kilograma düşmesi gerekiyormuş kişi başına e, şey yılda e, 24 kilograma düşmesi gerekiyormuş şu anki ortalama 82 kilogrammış Hollanda'da da 75,8 kilogrammış yani illa ki düşecek ama reklamının e, yasaklanmasına bile e, kimsenin şeyi yok. Kimsenin demeyeyim ama çünkü pek çok insan da destekliyormuş aslında bu e, yasak kararını. E, zaten bu e, Yeşiller'den konsey üyesi de e, şey diyor. Ya Biz kimsenin mutfağında e, ne pişirdiğine ne kızarttığına karışmıyoruz. E, yiyebilirsiniz ama bunun iklim krizine neden olan bir şeyin e, iklim krizini bu kadar durdurmaya çalıştığımız bir dönemde reklamı yapılamaz demiş keşke bu mantık giderek yayılsa Beklemin değil değilim ama evet, <gülüyor> evet yani bir, bir, falan görünce... <gülüyor> bir vegan dükkanda et vermeye başlamış fiyatlar çok artık kurtaramıyoruz diye çalışanlarımıza düşükler <gülüyor> <gülüyor> demişler <gülüyor> <gülüyor> yeni bu da <gülüyor> Bir kısa, kısa bir, e, müzik arası verelim ondan sonra belki bir iki dakikayla kapatırız. E, Sel şarkısı çalacağız. Bu kadar Pakistan'daki selleri konuştuktan sonra e, Marcos Van Vakaris, Rebetico'nun e, en büyük ustası Marcos'un 1930'larda yazdığı bir şarkı bu. Ve tamamen e, seli anlatıyor. E, bu seneki selle dağlar taşlar nasıl sürüklendi, işte bebeğimi, sulara kaybettim falan diyen çok ıı, acılı bir şarkı evet. ama çok da önemli bir şarkı. Yani evet o tarihin en önemli şarkılarından bir tanesini Sel'i dinleyeceğiz şimdi. Marcos'tan İpli Mira. Marcos'tan dinledik İpli Mira Sel. Ee, son e, sonuna geldik programın. Önemli bir çağrı vardı. Geçen hafta e, Türkiye'deki iklimle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri 27 öncesi Mısır'da Kasım'da yapılacak olan yeni iklim zirvesinden önce Türkiye'nin yeni açıklaması gereken hedefin %35 azaltım olduğunu açıkladı. Bu önemli. Ee, Türkiye emisyonlarını 2020 yılındaki 524 milyon tondan 2030'da 340 milyon tona düşürmeli. Bunun için 2030 yılı itibariyle kömürden elektrik üretimine son verilmeli. Ee, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %75'e çıkarılmalı. Ve işte elektrikli araçlar, demir yolu yatırımları vesaireyle ilgili de e, şeyler var. E, çok sayıda önemli dernek e, imza atmış durumda. İşte Greenpeace, Tema Vakfı, e, WWF, İklim İçin 350 Derneği, e, Yeşil Düşünce Derneği, Yuva vesaire, e, Kümenin ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylemi gibi pek çok önemli örgütün imzası var bunda. E, %35 hedefi ilan edilmiş oldu e, iklim Hareketi tarafından. Evet ve <gülüyor> Tü, FFF Türkiye'nin de 23 Eylül'de de greve çağrısını da buradan tekrar edelim. Evet 23 Eylül'de de iklim aktivisti çocuk ve gençler, gelecek için cumalar ve diğer genç aktivistler evet. kar değil insan sloganıyla e, iklim eylemini güçlendirme çağrısı yaptılar. 23 Eylül'de de e, nerede yapılacak? Hadi köyde mi galiba ben de şu anda şey yapmadım Aa, ama bunu gelecek hafta tekrar bir takip edelim bunun duyurusunda kesin öğrenip tekrar sizlere duyuralım diyerek bugünkü programı bitiriyoruz açık Yeşil'i gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça